94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin. Ben de Can Tombil. Evet bugün Ömer Madra izinli. Evet. Biraz önce çıktı bir konferansa katılmak için Can'la birlikte yapıyoruz. Aytaş Timur'a da teşekkür ediyoruz destekçimize. Evet bugün tahmin edebileceğiniz gibi Gezi Parkı özel Açık Yeşil'i yapacağız. Şu anda başka bir gündemimiz tabii ki yok. Türkiye ve İstanbul olağanüstü bir dönemden geçiyor. Gerçekten... Çok, çok hareketli. Gerçekten e, tarihi bir e, şey yaşıyoruz aslında. Bu arada <gülüyor> benim de sesim e, iyi değil. E, biraz e, niye sesim iyi değil ona değineceğim ben bilimsel bir şekilde e, önce programın başında. E, çünkü bu e, herkes gibi işte biz de e, biber gazına biraz maruz kaldık. Fakat bu biber gazı e, yakıyor işte öksürtüyor falan filan kaçıyorsunuz ama... Meğerse e, uzun vadeli etkileri de varmış. Bunu e, bir e, deney ola, denek olarak e, gösteren biriyim şu anda ama onun e, ondan değil size bir bilimsel araştırmadan bahsedeceğim. Çünkü e, tam da işte günlerdir cumartesiden beri ben de öksürüyorum. E, neden böyle oldu bu iş? E, durup dururken diye araştırırken Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu'nun e, bir e, açıklamasına rast geldim. Ee, aynı zamanda benim de içinde olduğum bir grubun bundan e, yaklaşık 8-9 sene önceki benzer bir olay sonrası yaptığı bir araştırmanın, e, araştırma da yayınlandı yakında. Ama o araştırmadan da bahsedeceğim. O araştırma biraz daha kısa vadeli bir şeydi. Yani ilk gün, ikinci gün ve üçüncü günde neler oluyor ona bakmıştık biz İnsan Hakları Vakfı'nda o zaman. E, o zaman hani bizim bulgularımız yeni yayınlandı e, bir bilimsel dergide. E, bu gösteri kontrol ajanları e, ile ilgili 64 vakalık bir çalışma e, e, yayınlandı. Ümit Ünüvar birinci isim. E, American Journal of Forensic Medicine and Pathology dergisinde yayınlandı yeni. E, bu şeydeki e, çalışmadaki sonuçlar işte gözde konjonktival e, hiperemi yani işte göz yaşarması vesaire gözde kızarma deride kızarma gibi hani bildiğimiz hani çok ilginç olmayan semptomları sıralıyor ama bunu en azından bir şey olarak yapıyor. Bilimsel bir çalışma olarak yapıyor. Fakat daha önemli olan bence bundan ve kimsenin de farkında olmadığı galiba bu işin birazcık uzun vadeli etkileri. Yani bir iki günden bahsetmiyoruz. Daha da ileri, ileri. Evet şimdi geçenlerde Ömer abiyle de konuşuyorduk. O Tam e, Perşembe günüydü değil mi? İlk ya da Cuma günü müydü? E, Cuma günüydü. Divan Oteli'nin önündeki basın açıklamasına gaz bombası evet, ile caddesinde de bir direniş ha, olmuştu. O evet. sırada e, tam e, Divan Oteli'nin önündeki basın açıklamasına polis göz yaşartıcı gazlarla saldırdı. Sırada işte 100-150 metre ileride Lütfi Kırdar e, Kongre Merkezi'nde Başbakan Erdoğan ...sigara içmenin ne kadar zararlı olduğunu anlatıyordu. Evet. Ve sigara içmeyenlere ödül dağıtıyordu galiba hatta. Perşembe günü evet. evet. O tam bir hani ironi olay. Çünkü biber gazı hani sigaradan daha zararlı olabilirmiş. Şimdi basın açıklaması 2012 yılının Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirilen ve göz yaşartıcı gazla karşılaşan bireylerin solunum sistemi yakınmaları ve bulguları başlıklı Profesör Doktor Peri Arbak'ın yönettiği bir çalışmaya dayanıyor. 120 kişi üzerinde yapılmış solunum fonksiyon testleri, mesleki astım anketi, arteriyel tansiyon ölçümleri vesaire uygulanmış ve burada diyor ki. Bu 120 olgu bunlar Birleşik Metal İş'te ve Ankara'da sağlık sen üyeleriymiş. Yani genelde bu tür gösterilerde gaza maruz kalan kişiler üzerinde yapılmış. Olgular 120 kişi tüm yaşamları boyunca gazla karşılaşma sayıları ortalama 8,5 son 2 yılda 5,6 imiş. Yani baya 2 ayda bir işte bir nedenle göze artıcı gaza maruz kalan insanlar. Olguların %60'ında bakın bu hemen gaza maruz kaldığın ertesi günü değil. Olguların %60'ında hışıltılı solunum, %45'inde son yılda dinlenme sırasında nefes daralması ve öksürük varmış. Son yılda göğüste sıkışma olduğunu bildirenlerin oranı %35, egzersiz sonrası nefes daralması ve öksürük bildirenler %43, kronik bronşte uyumlu yakınmalar %23 ee, ve yaşam boyu karşılaşılan toplam gaz sayısı arttıkça, Küçük ve orta boy hava yollarındaki akımın belirteci olan orta akım hızı parametresi anlamlı olarak azalıyor. Yani sonu fonksiyon testinde e, bu e, akciğerin küçük hava yolları, yani küçük bronşüler denen küçük hava yollarındaki hava akımı hızı e, yaşamınız boyunca ne kadar çok gaza maruz kaldıysanız azalıyor. Aynı o kadar sigara çok azalıyor, yani. evet aynı evet. sigaranın etkisi gibi. Ee, ve son yılda egzersiz sonrası nefes daralması ve öksürük bildirenlerde son 2 yıldaki gazla karşılaşma sayısı anlamlı olarak fazlaydı diyor. Sigara kullanımı tüm solunumsal yakınmalar için riski arttırırken doğal olarak son 1 haftada gazla karşılaşma, hışıltılı solunum, son yılda egzersizde nefes darlığı artışı, öksürük, balgam, burun tıkanıklığı ve göz kızarması için riski arttırmıştı. Ben mesela sigara kullanmadığım halde beni de bayağı etkilemiş durumda. Eee... Olguların %14'ü yolunda tıkayıcı akciğer fonksiyon bozukluğuna, %4'ü kısıtlayıcı akciğer fonksiyon bozukluğuna sahipti. Yani kısaca e, bu şey e, sanıldığı ve iddia edildiği gibi sadece o sırada etkilemiyor sizi. E, bugün 9. gün değil mi? 8 galiba. 8 mi? E, yani son bir haftadır e, bazı insanlar düzenli olarak her gün belli dozlarda az ya da çok... E, bu göz yaşartıcı gazlara ve biber gazına maruz kalıyorlar. Bir de bu maruz kalınan biber gazının türleri arasında bir farklılık olduğundan bahsedebilir miyiz? Yani en son gelen bu maddenin ne olduğunu bilmediğinden ötürü insanlar Vietnam'da Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş sırasında kullandığı portakal gazının kullanıldığına dair de bazı bilgileri paylaşıyordu birbiriyle. Böyle bir şey de olabilir Vallahi mi? Valla bil, benim bildiğim kadarıyla CS ve CN bu. İki tane şey var Klor klorbenzil Denemalonitril ve e, klorosetofen. İki tane madde bunlar kullanılıyor. Bir de bildiğimiz e, kapsaisin yani ya da e, oleoresin kapsikum yani biber. E, evet. Bildiğiniz kırmızı biberin ham maddesi. Bunlar karıştırılıyor. E, doğrudan doğruya sıkıldığı zaman mesela spreyden sıkılan doğrudan biber gazı e, yani kapsikum. E, ama ortama atılan... Gaz bombasıyla atılan bu CS ya da CN denen gazlar, onların içerisinde yanlış bilmiyorsam bir miktar kapsikum da karıştırılıyor, yanıcı etki arttırması için. Ama Agent Orange kullanıldığını sanmıyorum ve inşallah öyle doğru değildir yani bu çok çünkü doğrudan doğruya öldürücü bir evet, Amerika e, Birleşik Devletleri madde. Amerika Birleşik Devletleri hala Agent Orange kullandı Vietnam üzerindeki topraklardaki <gülüyor> alanları temizlemek için. Başvuru evet. yapıyordu. Yasaklı bölge olarak iran edilmişti. Agent oran, oran kullanıldığı. Ama yani bu, bu söylediğim gazlar da zararsız gazlardı ki. CS ile CN bile kullansanız siz bunu yoğun bir şekilde e, solursanız. Bakın mesela aynı çalışmadaki verilen bilgi. Yapılan hayvan deneylerinde göz artıcı gazların dakikada 25 bin ile 150 bin miligram bölü solunması sağlıklı yetişkinlerin 150'sinde ölüme neden oluyor. Eee Yani kapsayısının de üstelik belli bir öldürücü dozu var. Yani biber bildiğimiz biberin ham maddesinin. E ve e, özellikle de kapalı alanlarda gaz kullanımına bağlı ölüm çok sık bildiriliyor. E, kapalı alanlarda çünkü aynı zamanda boğuyor. Yani evet. boğucu etkiye de neden oluyor. Ve yani ilk etkisi bu gazların şu. E, solunum yollarında işte üst solunum yolu trakea yani soluk borusu ve İşte bronşların girişindeki mukozayı yani orayı kaplayan zarı şişiriyor. Şişiriyor evet. Yani enflamasyona ve işte iltihaba neden oluyor şişiriyor ve bu nedenle zaten nefes alamıyorsunuz işte öksürmeye başlıyorsunuz falan. Ancak bu kapalı bir alanda maruz kalırsanız yani kaçma şansınız yoksa temiz mesela, mesela. Evet. Tem temiz hava alamazsanız kısa süre içerisinde. Bu giderek artabilir ve boğulmaya, doğrudan doğruya boğulmaya neden olur. Yani bunun aslında bir işte e, yapay indüklenmiş bir astım krizinden bir farkı yok. Hem e, şeyleri kasıyor e, küçük e, bronşörleri Hı. ve hem de bir nevi pinomoniye yani e, akciğer iltihabına e, neden oluyor. Yani bronşit ve pinomoniye neden oluyor. E, çünkü bu da mesela yine aynı e, çalışmadan diyor ki... E, Ayrıca biber gazı kullanımının nefes borusu ve havayollarında daralma havayolu ve akciğer dokusunda yani demin söylediğim gibi pnomoni, e, iltihap ve şişmeye yol açtığı saptanmıştır diyor. Eğer bu yüksek dozda maruz kalıyorsanız yani tam sizin olduğunuz bölgede yani uzaktan geliyorsa değil ama Sizin olduğunuz bölgede patlıyorsa ya da kapalı alanda maruz kalıyorsanız bu son derece mümkün. Evet. Sadece metroya mı attılar? Pek çok yerde kapalı alanda ben e, duydum. Dükkanların içine atıldığından bahsedildi. Fakat metro ile biz e, bir bağlantı kurabildik. <gülüyor> ne bittiğine dair yani doğrudan e, cinayet olarak da nitelendirilebilecek bir durumla karşılaştık. Orada insanlar hem dışarı çıkamıyorlar hem geri gidemiyorlar. O kapalı alanda tamamen gazın içerisinde kalmış birçok insan vardı. Onların durumundan bir şeyler aktarmaya çalıştık. Ya oldukça kötü zamanlardı o zamanlar. Ya bu tam bir suç. Yani evet. açıkçası metro e, istasyonu gibi e, ya da dükkan gibi yerlere kapalı yerlere e, gaz atmak e, ağır bir suç bence. Yani bunun umarım e, hukukçular e, bununla ilgili suç duyurularını yapıyorlardır. Yani aşırı kullanım da suç tabii ki. Yani oransız güç kullanımı da suç ama bu artık e, bilemiyorum. Aslında bir şey, bir şey sadece bir bunu. tarafı bu. Yani bu gazın etkileri bir tarafı. Bir de... Gazın kapsülünü nişan alıp e, e, kafaya geldiği zaman geçirilen travmalar var. Bundan ötürü bir kişi de hayatını kaybetti Antalya'da. Bir de bu işin farklı bir tarafı da var. Tabii yani o konuyla ilgili çok sayıda yaralanma da oldu. İşte küt kafa travmasına neden oluyor, beyin sarsıntısına neden oluyor, kanamaya neden olabilir. Ee, yani ama en azından şunu da söyleyip bitireyim benzer biçimde diyor başka bir araştırma 89 yılında yayınlanmış başka bir araştırmadan biber gazı kullanımıyla astım atakları gelişebiliyor buna kimyasalla indüklenen astım deniyor yani kimyasalın tetiklediği diyelim evet. astım krizi astım atakları gelişiyor yani bilinen bir akciğer hastalığınız olsa da olmasa da. Yani astım olanlarda özellikle riski arttırıyor tabii ki ama astım olmayanlarda da kimyasalla indüklenen bir astım gelişme riski var. Ve e, astım atakları ölümcül olabilir e, diyor. O yüzden hem Türk Toraks Derneği de bunu söylüyor. Halk Sağlığı ve Koruyucu Hekimlik açısından bu tür gazların kullanımından kesinlikle kaçınılması gerekir diyor. E, yani bunun e, artık herhalde işin birazcık çevre sağlığı, halk sağlığı boyutuyla da bakarsak bu gazların yasaklanması gerekiyor kesinlikle evet. diyebiliriz evet e, yani açık radyoda zaten sürekli Gezi Parkı'ndan yayın var e, o yüzden hani işin o kısmına giremedik belki kalan dakikalarda bir 10 dakikamız var gireceğiz ama bir ufak ara verelim isterseniz Mert hazırsa e, bu, bu İspanya İç Savaşı'ndaki benim çok sevdiğim bir marş vardır anarşistlerin e, marşı şimdi sanki bu Taksim çıkışındaki barikatlara çok uyuyormuş gibi geliyor bana. Evet, Alabarikada. İspany İspanyol anarşistlerinin 1936'da İspanya İç Savaşı'nın e, en güzel günlerinde diyelim. Katalonya'da özellikle e, İspanya Devrimi, anarşist devriminin e, marşıydı bu. Onu dinlemiş olduk Alabarikada. Evet ve şu andaki yaptığım benzetmeyi de ben de katıldığım benzetmeyle paralel bir e, havadan da o, o havadan da bahsedebilmek mümkün. Ee, ama tekrardan farklı e, kimliklerden de bahsedebilmek mümkün aynı zamanda İstanbul ve e, Barcelona arasında. Peki direnişçilerin şu andaki İstanbul'daki Gezi Parkı'ndaki ve Türkiye'nin dört bir tarafındaki direnişçilerin kimliği nasıl olabilir diye soracak olursak İstanbul'dakine sadece yapılmış bir araştırma var. Direnişçilerin portresi e, Bilgi Üniversitesi tarafından 20 saatte Üç bin eylemci e, sorulan sorulardan çıkan sonuçlardan bahsediliyor. T24 sitesinde bununla alakalı bir haber yapılmış. Ve ilginç sonuçlar var istiyorsan biraz da ondan bahsedelim. İyi olur. E, direnişçilerin örneğin yüzde yetmişi başbakanın iddia ettiği gibi kendisine herhangi bir partiye yakın hissetmiyormuş. Yapılan anketten çıkan bir diğer sonuç da Gezi parkı eylemlerine neden olan asıl konunun Recep Tayyip Erdoğan'ın e, otoriter tavrı olduğuymuş. Ve direnişçilerin kendilerinden daha çok kendilerini daha çok tanımladıkları e, sıfatsa özgürlükçü yani liberter e, olarak e, çıkıyormuş ortaya bu anket sonucunda. Yüzde kaçı? Bu e, direnişçiler kendini daha çok olarak nitelendiriyor özgürlükçü. Onun devamını belki haberlerin devamında bulabilirim not almamışım. Anketten çıkan sonuçlardan bir diğeri ise e, direnişçilerin protestosunun sonunda... Bekledikleri en önemli şeyin özgürlüklere Saygı olduymuş. Bununla da alakalı Bir rakam yok ama geliyor Habervesaire.com'dan Almış 24 sitesi bunu. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim elemanları Esra Ercan Bilgiç ve Zehra Kafkaslı tarafından hazırlanan Online ortamda yapılan 20 saatte 3000 direnişi tarafından yanıtlanan Anketin sonuçları e, Kitlenin kimliği ve talepleri konusunda da Net ipuçları veriyormuş Gençlerin Bu e, ...partili olmadığını ve yaş ortalamasının da yani bahsettiğim üzere genç olduğundan söz Kaç ediliyor. %39.6'sı 19-25 yaş arasındaymış. %24'ü 26 ile 30 yaş arasındaymış. %75'i doğrudan sokaklara çıkarak katılmış bu anketi e yapanların. Ve %53.7'si daha önce hiçbir kitlesel eyleme katılmamış bu direnişçilerin... %70'i kendini hiçbir siyasi partiye yakın hissetmiyormuş. %14.7'si bu konuda kararsızken yalnızca %15.3'ü kendisini siyasi bir partiye yakın buluyormuş bu araştırmanın sonucunda. Peki sokağa çıkma nedenleri ne diye soracak olursak biraz önce bahsettiğimiz gibi Başbakan'ın otoriter tavrı demeci ortaya çıkıyor. Ve hangi gerekçelerin protestolara destek vermelerine ne derece etkili olduğunu katılımcılara sorulmuş. Katılımcılardan her bir gerekçe için kesinlikle katılıyorum, Katıl, katılıyorum, kararsızım ve katılmıyorum seçeneklerinin işaretlenmeleri istenmiş. Buna göre protestolara destek vermelerinde başbakanın otoriter tavrının etkili olduğuna kesinlikle katılanların oranı %92.4'müş. Birinci sırada geliyormuş bu. Protestocuların polisin uyguladığı orantısız gücün etkili olduğuna inananların oranı ise %91.3'müş. Ve demokratik hakların ihlal edilmesinin etkili olduğuna inananların sayısı da %91.1'miş. Medyanın suskunluğu oldukça konu edilen bir husustu bu da. Medyanın suskunluğunun etkili olduğuna kesinlikle inananların oranı ise %84.2. Ağaçların kesilmesinin etkili olduğuna kesinlikle katılanların oranı da %56.2'miş. Böyle bir durum var. Yani bağlı bulunduğu siyasi hareketin yönlendirmesiyle eylemlere katıldığını söyleyenlerin oranı ise %7.7'ymiş. Evet bak bu çok önemli bir, şey, evet. bir bulgu işte. Yani bu son söylediğin e, bağlı bulunduğu siyasi e, şeyle gelen yani ne diyelim. Oluşum diyelim. Ta, fraksiyon hani yani, başbakanın ilan de. ettiği gibi mesela e, talimatla gelenler ya da e, marjinal gruplar falan filan. Bu %7'nin de çok daha düşüyor tabii bunların çoğu da normal kendi e, siyasi çevreleriyle birlikte evet. geliyorlar doğal olarak ama böyle bir şeyin hiç olmadığı ortaya çıkıyor. Evet, yani zaten zaten çok a, saçma akıl dışı bir şey. Hani buna kanıt söylemeye de çok gerek yok ama e, buna net olarak görünüyor. Evet devam edelim istiyorsan. O evet. çok kısa bir şekilde de olsa... E, Protestoculara bu protestolara katılanlar en çok kendini özgürlükçü nitelendirmesiyle tanımlıyorlarmış. Özgürlükçüyüm seçeneğini kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranı %81.2 imiş. Bunu %64.5 oranında kesinlikle katılıyorum cevabıyla laik e, sıfatı takip ediyormuş ve apolitiyim seçeneğine katılmıyorum diyenlerin sayısı ise %54.5'miş. Apolitiyime katılmayan. Evet, katılmayanların sayısı Yani %54. 40 yürü. Apolitik miydi? Evet, yani kesinlikle katılmıyor. Yok, katılmıyorum diyenlerin sayısı, diğerlerin oranları dediğin üzere o şekilde evet. ortaya çıkıyor. Protestolara destek verenler arasında kendilerini Ak Parti seçmeniyim, seçmeniyim nitelendirilmesine katılmıyorum diyenlerin sayısı ise yüzde 92.1 oranındaymış. Hı hı. Ve muhafazakarım seçeneğine katılmıyorum diyenlerin oranı ise yüzde yetmiş beş nokta sıfırmış. Yani yüzde yirmi beşlik bir kısım katılırmış. E, e, muhafazakar katılırım. olabilir. Evet olabilirmiş. Yani, evet. Ve özgürlüklerine saygı istiyorlarmış. Ne istiyor dediklerini e, dair de bir sonuç çıkmış bu araştırmanın sonucunda. E, gene aynı şekilde sorulmuş. Kesinlikle katılıyorum, katılmıyorum, kararsızım ve katılmıyorum diye. E, ve oranlar şöyle. Polis şiddeti dursun diyenlerin oranı yüzde doksan altı nokta yedi. Bundan sonra özgürlüklere saygı gösterilsin diyenlerin oranı %96.1. Yeni bir siyasi parti kurulsun diyenlerin sayısı %37. Ve sonuçlara göre askeri müdahale olmasını isteyenlerin oranı ise çok düşükmüş. Yani bu fikre kesinlikle katılanlar %6.6. Katılanların ise %2.3'ü darbeye karşı olanlar ise %79.5 ile ezici çoğunluğu oluşturuyormuş. Yine az geldi bana 20. Tam karşı değil yani. Yüzde yirmi tam karşı değil evet. Hmm. Ee, böyle hala bir durum biraz var. almamız gereken e, yol var demek Kesinlikle. oluyor bu. E, bu Bilgi Üniversitesi İstanbul e. Bilgi Üniversitesi tarafından yapılan bir Şimdi tabii yani. vakit kalmadı artık e, çok daha uzatmaya. Zaten ben hani e, yüz binlerce insan hala sokaktayken ve park, e, gezi parkı da direnişçilerle doluyken böyle... E, e, Büyük politik analizler yapmayı doğru bulmuyorum. Gelecek haftalarda bol bol yaparız nasıl olsa. Şimdi böyle oturup bilgiç konuşmalar yapmanın değil aslında sokağın nabzını tutmanın ve orada olmanın zamanıdır. Kesinlikle. Ama çok kısa bir bilgiçlik yapayım. Ben yine de bu yüzde işte dirençlerin bu şeye göre yarısından biraz fazlası ağaçlar için oraya gitmiş gibi görünse de neden başka bir yerde değil de Türkiye'de bu direniş e, park ve ağaç için, patladı. için Evet bunu biraz insanların düşünmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü e, son bir iki gündür e, ana akım televizyonlarımız da olayı fark ettiler yani biraz tabi onlar merkezleri uzakta olduğu için e, şeye İstanbul'un merkezine haber alamadılar başlangıçta biliyorsunuz olaylar hakkında sonradan yavaş yavaş e, neyse ki ulaştı onlara da haber ve programlara başladılar. Ve programlara katılan e, çeşitli kanaat önderleri, köşe yazarları falan e, konunun çevreyle ilgili boyutu hakkında hiçbir e, fikir sahibi değiller. E, bunu ya da benim izleyebildiğim kadarıyla kimsenin hakkını yemek istemem ama e, bu direnişi başlatanın aslında e, Tayyip Erdoğan'ın otoriter kişiliğiyle veya otoriter uygulamalarıyla doğaya dönük düşmanlığının kesiştiği yerden olduğunu Ee, ...pek kimse görmüyor gibi geliyor bana ve en çok duyduğum lafta bu iş ağaçları aştı, bu iş Gezi Parkı'nı aştı nitelemesi. Ben hani e, buradan bunu söyleyip bu programı bitirmek istiyorum. Bugünlüğü gelecek hafta bol bol tartışırız. Bu, bu bence tamamen yanlış. Yani bu direnişin e, ağaçları ve Gezi Parkı'nı aştığı... ...şeyi bence tamamen yanlış. Aslında burada mevzu bahis edilen her şey... ...gezi parkında da bir şekilde o mikrokozmos... ...Ömer Madra'nın tabiriyle... ...mikrokozmosu oluşturuyor. Yani her şey... ...içerisinde var. İnşaat var, yeşil var. Iş, polisin sert müdahalesi var. Buradan çıkarılan insanlar var. Ve Gezi parkı bunların hepsini içine alan bir... E, ...simgeye dönüşmeye başladı bir yandan da. Yani bu işin bundan çıkması... Tabii ki. Ama neden Türkiye'de... ...neden Tunus'ta... E, ...bir işte... E, seyir satıcı e, yani tamamen ekonomik e, görünen bir taraftan bir seyir satıcının kendi yakmasıyla patladı da Türkiye'de ağaçları korumak için patladı yani birilerinin evet. e, birilerinin birazcık daha fazla analitik düşünmesi gerektiğini evet. düşünüyorum çünkü e, hafif hafif bu hükümeti kurtarmaya doğru gidiyor e, maalesef bazı yani bu işin bu kısmını görmeyenlerin e, işin doğa boyutunu çevre boyutunu görmezden gelenlerin ya da göremeyenlerin e, aslında Hükümetin bu saldırgan politikalarına aklama noktasına gittiklerini düşünüyorum ben. Biraz ağır olmuş olabilir ama birazcık oturup bu konuyu analiz etmelerini öneririm. Bütün analizcilerin. Evet. Diyeyim. Şimdi evet, parka çıkma zamanı saat, galiba. Evet 11 oldu. Geç olmadan biz de gidelim. Evet. Gezi Parkı'na gelecek hafta görüşürüz. Hoşçakalın. Açık Yeşil